1398 numaralı konu İbni Mesud'la İbni Abbas'ın Müslümanları Ehli Kitaba soru sormaktan men etmeleri Abdullah bin Mesud şöyle söylemiştir. Sakın ehli kitaptan bir şey sormayınız. Kendileri dalalette oldukları halde sizleri nasıl doğru yola ileteceklerdir? Eğer onlardan bir şeyler soracak olursanız ya hakkı yalanlamak ya da batılı tasdik etmek durumunda kalırsınız. Abdullah bin Mesud şöyle buyurmuştur. Eğer onlara ''ehli kitaba'' sormak zorunda kalırsanız, Kur'an'a uygun olanı kabul edip, aykırı olanı bırakınız. İbni Abbas şöyle buyurmuştur, Allah Teala'nın, peygamberinize indirmiş olduğu kitabı elinizin altında dururken siz herhangi bir şeyi ehli kitaptan niçin soracaksınız ki, o Allah Teala'dan en son olarak inen taptaze bir kitaptır, ona herhangi bir ilave ve katma yapılmamıştır. Allah Teala kitabında sizlere ehli kitabın, kendilerine indirilen Allah'ı kitabını değiştirdiklerini ve bozduklarını söylemedi mi, kitabı kendi elleriyle yazdılar, buyurmadı mı, onlarsa, bu ellerimizle yazdıklarımız Allah'ın katından gelmiştir, dediler. Ehli kitap ellerindekini az bir paraya sattılar. Size gelen ilim, sizlere onlardan bir şey sormanızı yasaklamıyor mu? Allah'a yemin ederim ki, onlardan herhangi birinin bir konuda gelip sizden Allah'ın size indirdiğini sorduğu görülmemiştir.